1189, numaralı konu, Hazreti Peygamber'in mescidde, su ve çamur içinde secde etmesi, evet, Ramazan'ın 10. gününden sonra Hazreti Peygamber ile beraber itikafa girdik, Ramazan'ın 20. gününde Hazreti Peygamber itikaf yerinden çıktı ve bize bir hutbe okudu, hutbede, bana Kadir gecesinin alametleri gösterildi, sonra unutturuldu veya unuttum, Kadir gecesini Ramazan'ın son 10 gününde ve tek gecelerde arayın, ben kendimi su ve balçık içinde secde eder gördüm, benimle itikafa girenler tekrar itikaf yerlerine dönsünler, dedi, biz de yerlerimize döndük, hava açıktı, gökte hiç bulut yoktu, sonra bir bulut geldi ve yağmur boşanmaya başladı, mescid aktı, mescidin tavanı hurma dallarındandı, Hazreti Peygamberin sabah namazını kıldırırken su ve çamur içinde secde ettiğini gözümle gördüm, hatta namaz çıkışında ona baktım alnında ve burnunda çamur izi görünüyordu.